Türkçe Peri Masalları Dört Erkek Kardeş Bir zamanlar küçük bir köyde dört oğluyla birlikte yaşayan bir balıkçı vardı. Oğullarının isimleri Rob, Cole, Alex ve Harry'di. Balıkçı çok yoksuldu. Sadece balık satarak geçimini sağlıyor, kazandığı parayla ancak ailesinin karnını doyurabiliyordu. Oğullarına verebileceği başka bir şey yoktu. Bir gün oğullarını çağırdı ve onlara şunu söyledi. Bakın çocuklarım, dinleyin. Size verebileceğim bir şey yok. Artık büyüdünüz, evden ayrılmalı, bir meslek edinmeli ve şansınızı denemelisiniz. Ama baba, ne ticaret biliyoruz ne de zanaat. Evden uzakta ne yapacağız? Bulmanız gereken tam da o işte. Ne tür bir iş yapabileceğinizi öğrenmeniz için gitmeniz gerekiyor. Ama baba, hiç tek başımıza bir maceraya atılmadık. Oğlum, hiçbir sorun olmayacak. Sizin balıkçı hayatı sürdürmenizi istemiyorum. Bu iş bizi zar zor geçindiriyor. Gidin ve kazançlı bir iş öğrenin. Peki, tamam baba. Eğer bunu istiyorsan elbette gideceğiz. Evet baba, gideceğiz. Dört erkek kardeş babalarıyla vedalaştı ve evden ayrıldı. Biraz yürüdükten sonra her biri farklı yöne giden tam dört yol gördüler. Rob, erkek kardeşlerine şöyle dedi. Bence her birimiz bir yolu seçmeliyiz. Dört yıl sonra da burada bir araya gelmeliyiz. Nasıl, Nasıl istersen, istersen abi. abi. Nasıl istersen abi. Dört erkek kardeş dört farklı yöne gitti. Rob yolda bir adamla karşılaştı. Dostum, burası bir çıkmaz sokak. Nereye gidiyorsun? Bir zanaat öğrenmek istiyorum. Para kazanmamı sağlayacak. Her tür zanaat olur. O zaman benimle gel. Seni dünyanın en becerikli hırsızı yapacağım. Hayır, hayır. Hırsızlık yaparak değil... Alın terimle para kazanmak istiyorum ben. Özgür yaşamak istiyorum. Hapse girmek istemiyorum. Bak dostum, kim senden hapse girmeni istiyor? Sadece hırsızlık becerisini öğren. Onu iyi şeyler için kullan. Rob kabul etti. Bir beceri öğrenmekten zarar gelmez diye düşündü. Adamla birlikte gitti. Adam ona hırsızlığı o kadar iyi öğretti ki, Rob neyi isterse kimsenin ruhu duymadan onu çalabiliyordu. Yürürken Kol bir nehre ulaştı. Etrafta sadece bir ev vardı. Kilometrelerce görünen başka bir şey yoktu. Nehrin kenarında dikilen bir adamı gördü. Camları olan bir makine tutuyordu. Kol ne olduğunu anlayamadı. Adama doğru gitti. Merhaba dostum. Ne yapıyorsun? Bu makineyle çok uzaktaki şeyleri kolayca görebilirsin. Elimdeki bu gerece dürbün deniyor. Çok ilginç bir şeye benziyor. Bunu nasıl kullandığını bana da öğretir misin? Öğrenmek istiyorsan sana elbette öğretirim. Kol adamın yanında yaşamaya başladı. Adam ona dürbün kullanma becerisini öğretti. Birkaç ay içinde kol işin uzmanı olmuştu. Her şeyi öğrendin. Eğer ayrılmak istiyorsan gidebilirsin. Evet, bir yıl geçti. Artık gitmeliyim. Tamam, bu dürbünü yanında götür. Yanında olduğu sürece hem yeryüzündeki hem de gökyüzündeki her şeyi görebileceksin. Bu arada üçüncü erkek kardeş Alex bir avcı ile karşılaştı. Avcının evinde kaldı ve ondan avcılık becerisini öğrendi. Alex uzun zamandır burada açık alanda çalışıyorsun. Bugün ormanda çalışmalıyız. Bakalım hareket halindeki hedefleri vurabiliyor musun? Tamamdır. İkisi ormana gitti. Orada avcı, Alex'e koşan bir geyiğe nasıl nişan alacağını gösterdi. Of geyiğe isadet etti ve geyik öldü. Alex, hadi şimdi de sen nişanı al. Alex oku aldı ve uçmakta olan bir kuşa nişan aldı. Ama hedefi vuramadı. Alex, biraz daha çalışman gerekiyor. Bundan sonra pratik yapmaya her gün ormana geleceğiz. Nasıl istersen. Her gün avcı Alex'i pratik yapması için ormana geçiriyordu. Sonunda Alex hedefi tutturmaya başladı. Hatta hiçbir hedefi kaçırmıyordu. Avcılıkta tam anlamıyla bir uzman oldu. Bravo Alex! Artık çok iyi bir nişancısın. Bu işi tüm detaylarıyla öğrendin. Teşekkür ederim abi. Bana çok yardımın dokundu. Böylece senin sayende avcılığı öğrenmiş oldum. Şimdi artık eve dönmek ve babama yardımcı olmak istiyorum. Tabii. Gidebilirsin. Bu yayla oku yanına al. Sana yararı olabilir. Kardeşler içinde en küçüğü olan Harry bir köye geldi. Orada bir terziyle tanıştı. Kardeşim sen kimsin ve burada ne arıyorsun? Benim adım Harry. Buraya bir zanaat öğrenmeye geldim. Tamam. Şöyle bakalım. Terzi olmak ister misin? Sana öğretebilirim. Tabi. Neden olmasın? Öğrenmeyi çok isterim. Harry terzinin evinde yaşamaya başladı. Terzi tüm samiyetiyle Harry'e giysi dikmeyi öğretti. Harry'e terziliğin tüm inceliklerini öğretti. İğneye iplik nasıl geçirilir? Dikişten önce bir kumaş parçası nasıl tutulur? Ona her şeyi öğretti. Zaman geçti ve Harry terziliği gerçekten de çok iyi öğrendi. Terzi sıkı çalıştı ve samimi olduğu için Harry'den çok memnundu. Harry giderken terzi ona bir iğne ve iplik verdi. Ona şöyle dedi. Çalışmandan çok memnun kaldım. Şu iğne ve ipliği al. Yün kadar yumuşak ve çelik kadar sert tut onu. Böylece her şeyi dikebilirsin. Ve hiç kimse diktiğin şeylerde birleşme yerlerini fark edemez. Dört erkek kardeş dört yıl sonra sözleştikleri yerde buluştu. Hep birlikte oradan eve döndüler. Eve vardıklarında her biri babalarına öğrendikleri zanaatları anlattı. Bir gün evlerinin önündeki bir ağacın altında babalarıyla otururken babaları şöyle dedi: Bugün öğrendiğiniz işlerde ne kadar becerikli olduğunuzu görmek istiyorum. Ağacın tepesinde bir kuş yuvası var. İçinde kaç yumurta olduğunu söyle. 5 Çok güzel rob Şimdi bana kuşun altındaki yumurtaları getir bakalım. Ancak kuş yumurtaların üstünde oturuyor. Kuşun bundan haberi olmamadı Rob ağaca tırmandı, kuşa hiç görünmeden yumurtalarını çaldı. Öylesine uzmandı ki kuş altındaki yumurtaların yok olduğunu anlamadı bile. Vay canına, müthiş! Balıkçı dört yumurtanın her birini bir masanın dört köşesine koydu. Ve oğlu Alex'e şöyle dedi. Okla dört yumurtayı ikiye böl. Ancak içindeki civcivlerin zarar görmemesi lazım. Alex okunu çıkardı ve bir okla yumurtaları ikiye böldü. Balıkçı bunu görünce çok mutlu oldu ve oğlu Harry'e şöyle dedi. Şimdi yumurtaları dik olarak koy. Ve kuşun civcivleri zamanında yumurtadan çıkabilsinler. Harry iğnesini çıkardı ve yumurtaları dikti. Sonra Rob yumurtaları tekrar yuvaya götürdü. Kuşun olan bitenden haberi bile yoktu. Aferin çocuklarım. Hepiniz bu geçen dört yılda işlerinizi çok iyi öğrenmişsiniz. Size ödül olarak verebileceğim bir şeyim yok. Ama hayat sıkı çalışmanızın karşılığını mutlaka verecektir. Birkaç gün sonra prensesi bir ejderhanın kaçırdığı haberi tüm krallıkta yayıldı. Kral prensesi kim bulursa prensesi onunla evlendireceğini açıkladı. Oğlarım, becerilerinizi göstermek için bu çok güzel bir fırsat. Gidin prensesi ejderhadan kurtarın. Dört erkek kardeş hazırlandı ve prensesi kurtarmak için yola çıktı. Kol dürbünüyle baktı ve şöyle dedi. Prensesin nerede olduğunu görebiliyorum. Ejderha onu denizin ortasındaki bir adada tutuyor. Ve ejderha orada oturup nöbet tutuyor. Sonra krala gittiler ve adaya ulaşabilmek için ondan bir tekne istediler. Kral onlara bir gemi verdi, dördü adaya ulaştı. Kol dürbünüyle baktı ve şöyle dedi. Ejderha hemen yanında uyuyor. Başı prensesin kucağında. Ben bu durumda nişan alamam. Çünkü ok prensesi zarar verebilir. Dur. Prensesi ondan çalıp getireceğim. Siz tekneyi hazır tutun. Robb prensesi ejderhadan çaldı. Ama onlar gemiye dönerken ejderha uyandı. Tepelerinde uçmaya ve onları takip etmeye başladı. Tam saldırmak üzereyken Alex o ok katarak onu öldürdü. Ama ejderha suya düşürce düşüşünün etkisiyle su kabardı ve gemi param parça oldu. Gemi parçalarına tutunarak suyun üstünde kaldılar. Harry iğne ve büyük bir iplik çıkardı, tahta parçalarını birbirine dikmeye başladı. Kısa süre içinde birçok tahta parçasını dikmişti ve artık hepsi üstünde oturabiliyordu. Ve böylece prensese sağ salim saraya götürdüler. Kralın önüne çıktıklarında kral onlara şöyle dedi. Prensesle hanginizin evleneceğine dördünüzün kendi arasında karar vermesi gerekiyor. Bunu duyunca dört erkek kardeş tartışmaya başladı. Prensesi bulmamış olsam üçünüz ne yapacaktınız ki? O nedenle prensesle ben evleneceğim. Prensesi ejderhadan kurtarmamış olsaydım, üçünüz ne yapacaktınız? Prensesle ben evleneceğim. Ejderhayı ben öldürmemiş olsam, üçünüz prensesi eve getirebilecek miydiniz bakalım? Onunla nasıl evlenirsiniz? Onunla evlenecek kişi ben olmalıyım. Eğer tekne parçalarını dikmemiş olsaydım, hepiniz boğulacaktınız. Bu yüzden prensesle ben evleneceğim. Dört erkek kardeşin kavga ettiğini görünce kral hiçbirinin prensese evlenmeyeceğini, çünkü bu halde kimsenin mutlu olamayacağına karar verdi. Kral ödül olarak dört erkek kardeşe krallığının yarısını verdi. Kardeşler istedikleri her şeye kavuştu ve böylece balıkçı yoksulluktan kurtuldu. Hep birlikte sonsuza dek mutlu yaşadılar.